Kureyş, Kureyş değil. Tam size söyletmek için soruyorum. Kureyş. Tamam. Li ila fi Nasıl okuyorlar Türkiye'de? Li ila fi Kureyş. Hemmiş. Li ila fi Kureyş. İlatihim rih. Rih. Rih ince. Ra ince burada. Rih la tashita'i فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ بَيْتِ Burada seçti. أَلَّذ۪ي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَاَمَنَهُمْ <Ses> مِنْ خَوْفٍ Bu da böyle ne yapacak? Hareket edecek. Evet. Kureyş Suresi allah Teala bu surede لِئِلَافِ İlâf Allah Teala'nın cem etmesi, bir araya getirmesi demek. Bazı tefsir alimleri diyor ki bu sure velakin mushafta eee Fil suresinden ayrı olarak yazılsa da az önce okuduğumuz Fil suresinden diyorlar aynı surenin devamı diyen alimler var, tefsir alimleri var. Aynı surenin devamı diyen. Yani tek bir sure diyen. Çünkü mana olarak ne var bir böyle bir Bağlantı var bir önceki sureyle alakalı. Cumhur ise çoğunluk seviyor diyor ki hayır bu sure mustakil. Ne demek mustakil? Tek özerk, kendine has ayrı bir sure. Cumhur böyle söylüyor. Ee, ne demek? Bu mananın yani bir olduğunu söyleyenler ne diyor? Diyorlar ki e, Allah-u Teala diyorlar e, fil ve ordusunu Mekke'den geri çevirip onları helak ettiği zaman ee, bunu ne için yaptı? Eğer sureleri bir kabul edersek, bunu ne için yaptı? L'ilâfi kurayiş. Kureyş ne yapmak için? Güvende yaşatmak için. Bir arada topluca yaşatmak için. Yani ilaf buradan geliyor. İlaf. Bir arada olmak. Toplanmak. Onun için bugün modern Arapça, Arapça'da koalisyon hükümetlerine ne diyorlar? İtilâf. İtilâf. Bu kökten geliyor. İtilâf. Ne yapmak? Hükümetler birleşiyor. Partiler ne oluyor? Bir araya geliyorlar. Li ilafi kurayiş. Allah-u Teala ne yaptı? Kurayiş'i fil ordusundan ayrı sure olduğunu kabul etsek de böyle. Fil ordusundan korudu. Ne için yaptı bunu allah Teala? Onları bir arada güvende yaşatmak için. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu çokça zikrediyor. Mekke harem bir bölgede demek Mekke. Harem. Yani orada insan avlanamaz. Avlandığı zaman avlandığı hayvanın karşılığında bir ne var? Ceza var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yer yok. Değil mi? Mekke'nin yani otu, Mekke'nin ağacı bile kendiliğinden için otu ağacı bile koparılması ne olmuş orada? Yasaklanmış. Yani orada bırakın insanı hayvan bile bitkiler bile güvende, Allahü Teala'nın güvenli şehir kıldığı harem bir bölge. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Suresinde Rabbena inni askantum min zuriyeti. Rabbimiz diyor. Ben askantum min zuriyeti, zuriyetimden ne yaptım? Bir kısmını burada iskân ettirdim. Ne demek iskân ettirdim? Burada yerleştirdim. Bi vadin gayri zi zar Burası öyle bir yer ki vadi. Mekke'ye bakın böyle Kabe'nin olduğu yere. Çevreler dağlık. Kabe böyle basık. Bir vadi. Düz bir alan. Nasıl bir alan? Bi vadin gayri zi zer' Ziraatin, çiftçiliğin, ekinin olmadığı bir yer. İbrahim Aleyhisselam dua diyor Rabbine. Rabbim, Rabbim diyor. Ben diyor ailemden bir kısmını ne yaptım? Hacer anamızı ve İsmail Aleyhisselam'ı ne yaptım? Buraya bıraktım diyor. İnde beytikel muharram İnde beytikel muharram Harem kılınmış o bölgede Kabe'de Rabbena li yuqimus salah Niye yaptım İbrahim Aleyhisselam bunu? Li yuqimus Namazı ikamet etsinler. Sej al-fi deten <minennâsi> tehwi ilehim. Yani insanların kalplerini onlara ne yap ettir Onları insanlar teşsinler. Duay diyor Peygamberimiz ﷺ züryetine ve orada artık yaşayanlara. Varzukhum mine senaratı le allhum yeshkurun. Varzukhum mine senarat. Onlara senarat, rızıklar ver. Le allhum yeshkurun. Umulur ki onlar, yani benim ailem, insanların kalplerinin meyiletceği meyletmesi için dua etti. o ailen umulur ki ne yaparlar? Allah-u Teala'ya şükreden. Yani Zahim Aleyhisselam'ın duası da oraya. Kasas Suresi 57. ayette ise allah Teala şöyle buyuruyor. Evvelem numekil lehum haramen aminen Bizler onlara emin olan, güvenlik içinde olan bir harem belirlemedik mi? Vermedik mi? Bahsetmedik mi? insanlar Allah Teala ne yapıyor? Böyle bir yer veriyor. Yucba iley semaratu kulli şey. Her diyor yerin yetişen meyvesi oraya getirilir. Allah Teala'nın bakın Kur'an-ı Kerim'deki zikri. Yucba iley semaratu kulli şey. Her şeyin semeresi, meyvesi, ürünü oraya getirilir. Allah Teala beyan ediyor. Bugün gidin Suudi Arabistan'a Markete girin. Bakıyorsunuz ki 12 ay mandalina var. 12 ay. 12 ay portakal var. Kafanızı sağa çeviriyorsunuz. Malezya'dan bir bitki. Kocaman böyle dikenleri kocaman kocaman. Büyük büyük. Duryan diyorlar. Sol tarafınıza bakıyorsunuz. Hindistan'dan mango. Önünüze bakıyorsunuz. Türkiye'den şeftali. Arkanıza bakıyorsunuz Medine'nin üzümü karpuzu. Sri Lanka'nın bilmem isimlerini bilmediğimiz binlerce çeşit meyvesi orada marketlerde şu anda satılıyor. Allah sana diyor ki yücbe ileyh semeratu kulli şey. Rızkan min dunna bizim diyor katımızdan bir rızık olarak. Oraya harem tayin ettik ve buraya her yerden neler gelecek? Meyveler gelecek. İşte Allah sana bu surede de Kureyş suresinde de Kureyşlilere ve orada yaşayan İnsanlara bu e, nimetini zikrediyor allah Teala. Bu nimet ney? Kurayış'ın fil ordusundan kurtulup bir arada yaşayarak korunmuş bir şekilde harem kılınan bir bölgede Kabe'de yaşamış olmaları ve insanların kıyamete kadar yaşayacak olmaları. Tabi kıyametten önce kıyametten önce kıyamet alametlerinden bir alamet var. Hatırlarsanız ki Şam'ta giderse beyan etmiştik. Ne yapacak? Habeşistanlı bir zenci, ince, bilekli bir adam gelecek. Kabe'nin taşlarını tek tek sökecek. Kıyamet alametleri bu. Kıyamet kopacak ondan sonra. Ama o olaylar, o hadiseler meydana gelenerek orası harem. Amin. Yani güvercinini bile ne yapamazsın? Korkutamazsın. Kışt diyerek kovamazsın. Caiz değil. Yani nimete bakın arkadaşlar. Evet. İlâ fihim rihleteşşitâ'i ve sayf. Kureyşlerin iki tane yolculukları var. Kureyşler iki yolculuk yapıyor. Rih, rihleteşşitâ'i ve sayf. Şita ve sayf. Yaz ve kış. kış. Su, şeyler, Mekkeliler, Kureyşler yazın nereye gidiyorlar? Şam'a. Çünkü Mekke'de hava ısınınca Şam'daki hava ısısı, hava sıcaklığı biraz daha ney? Serin, hafif. Oraya gidiyorlar, oradan meyve getiriyorlar. Sebze getiriyorlar. Ticari mallar getiriyorlar. Eşşita. Mekke'de kış olduğu zaman havalar soğuduğu zaman nereye gidiyorlar Mekkeliler, Kureyşiler? Yemen'e gidiyorlar. Niye? Çünkü Yemen'in havası biraz daha sıcak. Kış orada biraz daha iyi. Oradan da ne yapıyorlar? Yine kendi topraklarına yiyecekler, içecekler, erzak getiriyorlar. Peki bu nimetin karşılığında allah Teala'nın vermiş olduğu bu emin, insanın amin olduğu, güvende olduğu, hayvanın dahi güvende olduğu, bitkilerin dahi güvende olduğu bu topraklarda yaşamanın karşılığında allah Teala ne istiyor bunlardan? Kureyşlerden. فَلْيَعْبُدُوا İbadet etsinler. فَلْيَعْبُدُوا Diyor ki İbn-i Kesir Rahimahullah yani فَلْيُوَحْهِدُوا بِالْعِبَادَ çünkü Mekke'li müşrikler Allah'a ibadet ediyorlardı. Ancak ibadetlerinde Allah'ı birlemiyorlardı. İki tarafında fark var. Allah'a ibadet etmek ayrı bir şey. İbadette Allah'ı birlemek ayrı bir şey. Yani Allah Teala'ya ibadet ederken, yüce Allah'a ibadet ederken ibadetleriyle birlikte bu ibadet Allah ibadet ederken Allah'la birlikte başkalarına da ne yapıyorlardı? İbadet ediyorlardı. Ta ki yüce Allah'a daha da yakınlaşmak için Allah dışındaki Allah'la birlikte ibadet ettikleri onları Allah'a daha da yakınlaştırsınlar diye aracılar ediniyorlardı onları. allah Teala da onların bu yapmış oldukları namkörlüklere karşılık, namkörlük nimeti veren Allah, çok büyük bir nimet. Ne diyor onlara? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا ذَا الْبَيْتِ Bu evin Rabbi, Rabbine ne yapsın? İbadet etsinler. allah Teala buradaki evi kendisine izafe ediyor. Bu evin Rabbi diyor. Bu ev Yüce Allah'ın evini yani bizlerden birisinin evi gibi değil elbette. Yüce Allah niye kendine burayı izafe ediyor? Niye kendinden kendinin evi olarak bizlere anlatıyor? Buraya ne yapmak için? Buraya değer verdiğini, teşrif verdiğini, şeref verdiğini buranın kıymetli bir yer olduğunu ifade etmek için. Aynı Abdullah gibi Allah'ın Kulu, tamam? Fakat ibadu Rabbı hâl bedi, Allâbi o Allah ki, o Rabb ki, atamehum <gülüyor> burada ki Allâbi <gülüyor> Rabb kelimesinin sıfatı, Rabbin sıfatı, Rabb. Allâbi <gülüyor> atamehum min jü'ün, onları Rabb taala min <gülüyor> jü'g, <gülüyor> atamehum min jü'g, min jü'g, aşlıktan toyurdu. Açlıktan doyuduğu. Min <gülüyor> cu'in ve âmenahum min havuf Korkularından güvende. Az ayetleri okuduk. Her taraftan meyvanın geldiği, ürünlerin geldiği, hayvanların dahi güvende olduğu bir yer. O zaman bunun karşılığında mükafat olarak ne yapılmalı? Ne yapılmalı? allah, allah Teala Teala'ya ibadet edilmeli. Yani Allah-u Teala'ya ibadetle birlemeli. Mekke'li müşriklerin Allahu Teala'ya ibadet etmede problemleri yok. Hatırlarsanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'li müşriklerin eee telbiye getirdiklerini duyunca ne demek telbiye? "Lebbeyk Allahumma lebbeyk" dediklerini duyunca onlar "Lebbeyk ale la şerike leke lebbeyk innel hamde ven ni'mete leke vel mulk la şerike lek illa leke illa şerikan leke." Temlikü huve ma melek. Senin hiçbir ortağın yoktur. Ancak bir ortağın vardır. Derlerken diyorduk hele mesela burada durun diyor yani bundan ötesini söylemeyin. Buraya kadar durun. Bu, bunu söyleyin. Yani Mekkeli müşriklerde Allahü Teala ibadet var. Buradaki fal ya budu Rabb'de her Bu evin Rabbine ibadet etsinler. Yani İbn de dediği gibi yuwhidu. Allah'a ne yapsınlar ibadette? Birlesinler. Yoksa Mekkeli müşriklerin Allah Mekkeli müşrikler Allah'a ibadet ediyorlar mıydı? Evet. Ama yalnızca Allah'a ibadet ediyor var mıydı? Hayır. Hayır. Anladık mı arkadaşlar? Düze Allah Kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizlere bir köy halkından, bir şehir halkından haber veriyor. Diyor ki: "Daraballahu mesela kariyeten kânet amineten mutmainne." Allah Teala diyor, "Ey insanlar, sizlere bir örnek veriyor. Bir şehir halkından bahsediyor. Kânet amineten mutmainne." O köyün, o şehrin, o kentin halkı güvendeydi. Mutmainne huzurluydu. Yani güven içinde yaşıyorlardı. Huzur içinde yaşıyorlardı. Korkuları yoktu. Kavgaları yoktu. Hırsızlık yoktu. Katil yoktu. Öldürme yoktu. يَئْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا min kulli mekan. Üstüne üstlük bu halkın diyor Allah'a Allah, bu topluluğun rızkı her yerden ne yapıyordu Onlara bol bol geliyordu. Yani hayata bakın. Allah-u Teala'nın rızkı her yerden geliyor. İnsanlar güvende, huzur içindeler. Hiçbir sıkıntı yok. فَكَفَرَتْ bi اللّٰهِ Ne yaptı bu köyün halkı? Bu kent halkı? Allah'ın vermiş olduğu nimetlere namkörlük etti. Namkörlük ettiler. Allah-u Teala'ya ibadette verilemeyerek nimetleri getirenin, onlara verenin, bahşedenin başkaları olduğunu kabul ederek sebep olanları o nimeti veren olarak kabul ederek namkörlük ettiler bu insanlar. Diyor ki Allah Teala faazaqa Allahu libas el Allah Teala da diyor onların yaptıklarına, bu yaptıklarına karşılık olarak onlara ne elbisesi giydirdi? Libas el Açlık İbâsel cu'u ve Korku. allah Teala onlara açlık ve korku elbisesi giydi. Neye karşılık? Bimâ kânû yasnâûn. Yaptıklarına karşılık. Yaptıkları sebebiyle ne oldu? Başlığına bu geldi. Eğer bir topluluk korku içinde yaşıyorsa, eğer bir topluluk açlıktan korkuyorsa, eğer bir topluluğa Allah'ın rızkı yerden fışkırmıyorsa, sağdan soldan gelmiyorsa, o topluluk Bilsin ki yaşadığı bir namkörlük var. Allah'ın nimetlerine karşı o topluluk namkör ki Allah-u Teala o topluğa korku elbisesini, açlık elbisesini giydirmiş. Çalışıyorlar, çalışıyorlar, çalışıyorlar, çalışıyorlar, elde avuçta hiçbir şey yok. Ne dünya ne ahiret. Sadece topluluk olarak bakmamak lazım, birey olarak da bakmak lazım. İnsanda eğer bereket yoksa, sıkıntı varsa demek ki e, ne var? Bir problem, bir sıkıntı var. Namkörlük adına belki bir şey var. Bir problem var. İlla bu olacak değil. Ama sebebi bu olabilir. Ayetin devamında diyor ki hala, Ve la kad rasulun minhum Üstüne üstlük ne yaptılar bunlar? Kendilerine gelen rasulleri yalanladılar. Rasulleri yalanladılar. Ve la kad rasulun minhum Kendi gelen rasulleri yalanladılar. Fekezebuhu fa أخذهم fa أخذهم Onlar bu şekilde zulmettikleri için azap onları ne yaptı? Birden kuşatı verdi. Başlarına bir üzerine geldi, bela geldi, azap geldi. Görüyorsunuz arkadaşlar bugün yani Allah Teala bizlere Kur'an-ı Kerim'de bazı kavimlerden bahsediyor. Bu kavimler bu kavimler toplulukların başlarına helak gelmiş, azap gelmiş. Kimileri bir çığlıkla, bir sesle helak olmuş, değil mi? İşte bugün rüzgarla helak olan var. Bugün de görüyorsunuz, işte Filipinlerde 3 günde 25 bin kişi ölmüş. Onları öldüren şey ne arkadaşlar? Bir rüzgar. Bir rüzgar esiyor. 300 kilometre arasında. Hiçbir şey yokken, ortalık günlük güneşlikken bir bakıyorsunuz ki bir rüzgar geliyor. 25 bin kişi, savaş gibi yani. Şimdi 2 senede Suriye'de savaş oluyor. Resmi kayıtlara göre, her ne kadar doğru bilmiyoruz. 2 senede ölen insan sayısı 25 bin, 150 bin kişi. Daha fazlası olabilir. Demek ki Filipin'e bakın arkadaşlar. Üç günde allah Teala 25 bin kişinin hayatını canlandırıyor. alıyor. Demek ki bir problem var, bir sıkıntı var. İnsanlara bir, burada ikaz var. İnsanlar kendilerine çekip düzen vermek zorunda. Kendilerine çekip düzen vermek zorunda. Yani dünya zaten nokta kadar bir yer. Şu Filipin deyip çok uzak diye düşündüğünüz yer, uçağa bindiğin zaman 5-6 saat saatte gideceğiniz bir, bir yer. yer. Allah-u dilediği zaman bir şey ne yapıyor? Ona ne diyor? Kon. Oluyor, oluyor. İnsanlar kendilerine gömlemeyecek. Biz bunu yaptık, biz şunu yaptık, şöyleyiz, böyleyiz, hiçbir şey olmaz. allah Teala'nın kuvveti karşısında, azameti karşısında, senin ne kadar güçlü, kuvvetli olarak gördüğün şey varsa onların hiçbiri yani değersiz. Seni Allah'a karşı hiçbir şey koruyamaz arkadaş. Bu sebeple allah Teala'ya muftakir olduğunu ne yapacaksın? Yani muhtaç olduğunu bileceksin. allah Teala'ya muhtaç olduğunu bileceksin. Buna da ne diyoruz zaten? İbadet diyoruz. Allah'a muhtaç olduğunu, zillet halinde, boynu bükük bir şekilde, sevgiyle ve korkuyla hissettiğin zaman gizli ve açık bunları, ibadet Allah'ın istediği şeyleri, senden istediklerini dışa vurduğun zaman, yaptığın zaman buna ne diyoruz biz? İbadet. Şeyhülislam Hulusi'nin tarif ettiği gibi. Değil mi? İbadet diyor nedir? Zahir ve batın gizli ve açık. Allahu Teala'nın sevdiği, razı olduğu her şey. Yani ibadet sadece namaz değil. İbadet sadece zekat değil. İbadet sadece hac değil. Yani genelde ibadet denince insanların aklına bu geliyor. allah Teala senden korkmanı istiyor. فَخَافُونِي Benden korkun diyor allah Teala. Değil mi? Benden korkun diyor. allah Teala yine haber veriyor. Onlara... İnsanlar kendileri için toplandı. Hadi onlardan korkun dediklerinde. Değil mi? O topluluktan bahsediyor. Demek ki korku ve huşu, haşyet, güven, ümit, reca bunlar da birer ibadet. Ve yalnızca Allah-u Teala yapılması lazım. Eğer bir insan kalbini bu konularda bunun dışındaki konularda Allah'tan gayrına bağlıyorsa şeyhine, efendisine değil mi? Şeyhin himmet ederse, şeyhin bir nazar ederse gibi ifadelerle de bunu dışa vuruyorsa, ki kalbindeki olanlar bundan daha kirli ve kötü, bu kimse ne yapmış oluyor? Şeyhine ibadet etmiş oluyor. Ama tabii bunu yapan kimse, ibadetin tarifini bilmediği için, ibadetin ne olduğunu bilmediği için ne zannediyor? Sanki şeyhi ile, Allah ile şeyhi kendisi arasında aracı zannediyor. Halbuki onun yapmış olduğu bu, bu davranış, ibadetin ta kendisi. Mekkeli müşrikler zaten bunun ne yapıyordu? Aynısını yapıyorlardı. Evet. Gelelim Maun suresine. Ne demek Maun arkadaşlar? Maun. Maun. Maun. Evet. Yıllardan beri namazda bu sureyi okuyorsunuz. Ne okuyorsunuz? Maun suresi. Maun demek arkadaşlar ödünç verilen emanet. Ödünç verilen emanet. Güzel Allah diyor ki: "E ra'eytellezî yukezzibu bid-dîn." Din gününü, yani hesap gününü yalanlayanı gördün mü? Biliyorsunuz Mekkeli müşrikler ne yapıyorlardı? Bir grubu tekrardan dirilmeyi, haş olmayı ne yapıyorlardı? Yalanlıyorlardı. İnkar ediyorlardı. Bu ayetlerde ne diyorlar? Eza mitna VAKUNNA kunna turaban. Eza mitna ve turaban. E, Mekke'li diyor ki, eza mitna ve kunna turaban. Öldüğümüzde ve toprak olduğumuzda, toprakta böyle çözüldüğümüzde in e, inna SON Tekrardan gönderilecek miyiz? Yani buna mı inanıyorsunuz? Gerçekten böyle mi? Sanki bu Mekke'li müşrikler kabirlerinden hortallarlar da bugün birçok üniversitede, değil mi? Kendilerini böyle ilerici sayan, işte öğretmen öğrenci insanların konuşmaları da böyle değil mi duymuşsunuzdur belki üniversitelerde okuyanlar edenler görenler hikaye gibi gelir. Diyor ki ya aynı mekânımız yerden ağlıyor. <gülüyor> e mitna ve kunna turaban ve ve azaman e inna öldüğümüzde toprak olduğumuzda etimiz çürüdüğünde, kemiklerimiz kaldığında kemik olarak toprakta böyle artık çözündüğümüzde e inna tekrardan mı dirileceğiz? E ve bizden önce yaşamış babalarımız, atalarımız, dedelerimiz şu anda kabirlerini kastak hiçbir şey bulamayacağımız o insanlar da insanlar da mı tekrardan dirilecek Diyerek ne olan insanlar gülüyor. Bunu işte dergilerde bilimsel güya dergilerde ne yapıyorlar yazıyorlar değil mi? Yine Mekilimüşler ne diyor? Ben Yuhil İzâme ve hiyeramîm. Men yuhyil izâme ve hiyeramîm. Men yuhyil izâme. Kemikleri tekrardan kim hayat verecek? Ve hiyeramîm. Ramîm. Böyle artık kemik ne hale gelmiş? Toz haline gelmiş kemik. Kemik belli bir süre sonra ne oluyor artık? Toz haline geliyor. O bildiğin, o sert vurduğun zaman tahta gibise çıkan kemik zamanla ne oluyor toprak onu? Öyle bir hale getiriyor ki o etini böcekler yedikten sonra derini böcekler yedikten sonra o toprak seni böyle içine çekip seni artık böyle etsiz bir şekilde bırakıp kemiklerini böyle toz haline getirip tuzlu olduğun artık toprağa böyle hop birleştiğin toprak olduğun o vakitte diyor ki Mekke'nin men yuhi kim hayat verecek buna kim hayat verecek. Allah Teala da diyor ki bunları gördün mü diyor? Bunlara bak. Böyle insanlar var değil mi? Ahireti yalanlayan. Allah Teala onlara da diyor ki bunları ilk yaratan, onlara tekrardan ne olacak? Hayat verecek. Yani yoktan var etmek daha zor değil mi yani? Bunu yapan sonradan yok olup yok olan yok, ol yok olanı tekrardan ne yapabilir? Diriltebilir. Yani bu yaratan, bu ayı yaratan, bu dünyayı yaratan, bunları gökleri ve yerleri, ne diyor Kur'an'ı kendi allah Teala, yaratmak, değil mi? Daha ne? Zor insanı yaratmaktan. Değil mi? Ama insanı nereden yaratıyor allah Teala? Bir mucize. Bakın, bir damladan, sudan yaratıyor. İnsan bu kadar aciz. Ama ne yapıyor? allah Teala ona öyle bir mühlet veriyor ki ihmal etmiyor, hadiste geldiği üzere. Bu şekilde konuşabiliyor insan. Bu şekilde konuşacak kim hayat verecek kim diriltecek diyor. Fazalikeleri yedu ol yetim. İşte bunun bir özelliği de diyor yedu ol yetim da yedu o fiili arkadaşlar itmek takmak. şiddetle itmek şiddetle ne yapmak itmek. Allah talabanı kendisi diyor ki cehennemliklerden bahsederken yevme mayu da. <gülüyor> Onlar ateşe nasıl sokulurlar? Ha, şiddetli bir şekilde, itilerek. Yani, hoş geldiniz, buyurun. Yok orada. Belki burada dünyada adam, isminin başındaki o profesör isminden dolayı, bindiği arabasından dolayı, parasından zenginliğinden dolayı, kafir de olsa, Yüce Allah'ın tekrardan kendisini dirilteceğini inkar etmiş olsa da, dünyada belki bir değer görüyor. Ama cehenneme nasıl girilecek? Girecek böyle itilerek, itilerek, sürüklenerek sokulacak cehenneme. İşte da'a fiili buradan. Fezalikellezi yeddu'u, yeddu'u, yeddu'u'l yetim. O kimse ne yapar yetimi? İter, kakar. Yetimlere böyle uzaktan bakar, küçümseyerek bakar. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki Ebu Hurayra radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki en raculen şaka ila rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme kasvete kalbi. Bir adam geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kalbinin kasvette olmasını şikayet etti. Kalbinin kasvette ne demek? Kalbin kasveti yani kalbinde hiçbir şuur yok. Ne ağlıyor, kalbinde ne üzüm var. Ne ümit var, ne korku var, ne gece namazı var. Hiçbir şey o adam oynatmıyor. İbadet yapıyor, sevinmiyor. Değil mi? İbadeti kaçırıyor, üzülmüyor. Allah'ın mahlukatına karşı, yarattıklarına karşı kalpte hiçbir şey yok. Yani kalp ne olmuş? Taş olmuş. Kalpte bir sıkıntı var yani. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem فَقَالَ لَهُ اِنْ اَرَدْتَ تَلْي۪ينَ kalbika." Diyor. kalbini yumuşatmak istiyorsan diyor aleyhisselatü vesselam adama. Fakiri ne yap? Doyur. Yetimin başını okşa. Yetimin başına git okşa. İhtiyacını gider. Değil mi? Yetim kim? Hulu çağına ermeden babasını ne yapmak? Kaybeden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben ve diyor yetime kefil olan, ben ve yetime kefil olan cennette diyor aynı şu şekildeyiz. İşaret parmağıyla orta parmağını ne yapıyor? Gösteriyor. Çünkü yani yetime bakanla benle diyor yetime bakan cennette bu, bu şekilde yan yanayız. O kadar yakınız yani cennette yetime bakan sadece üstüne kıllığına kıyafetine anlamında değil. Onu yetiştiren, eğiten, hafız yapan, okutan alim olarak Kullarının arasına, Allah'ın kullarının arasına yayan demek. Yani gidip yetime ayakkabısını al, ondan sonra kıyafetini al, cebine parasını koy gitsin ama Bu yetime bakmak olmaz. Tamam Biz diyor böyleyiz diyor. o yetim Öbürküsü ne yapıyor? Yedü'ü'l-yetim. Yetimi itiyor, kalkıyor. Ve la yehuddu. Valla yhudu ala tağamı miskin, miskini doyurmaya da teşvik etmiyor. Yani miskin fakir kimseyi doyurmuyor. Böyle bir hasleti, böyle bir cömertliği yok. Allah taladıyor ki, kella bel tuhbuun elmale hubben cema. Sizler diyor malı toplamayı çok seversiniz değil mi? Kella bel tuhbuun elmale hubben cema. Evet başka ardından ne geliyor ayet <tuhuk> fakiri doyurmaya da ne yapmıyorsunuz? Kendi aranızda teşvik etmiyorsunuz. Aranızda teşvik de yok. Ta'kuluna ta'kuluna tarafa aranızda ne yapıyorsunuz? Zul zulmederek yiyorsunuz hoban <gülüyor> cemaa. da çok seviyorsunuz Yani insan kalbinin yumuşamasını istiyorsa cimriliğinin gitmesini istiyorsa yetime bakacak, kafasını okşayacak ve yedirecek, ikram edecek. Çok önemli arkadaşlar. Yedirmek, içirmek, ikram etmek çok önemli. Fakire doyurmak, fakire bakmak, ihsanda bulunmak. Ma salaqakum fi saqr. Teala soruyor cehennem mesela sizi cehenneme sokan nedir? Sakar. Cehennemin isimlerinden birisi. Ateşe sokan nedir? Ne diyor? Lam nekum minel Namaz kılanlardan değildik. Bir de ne yapmıyorduk? Lam nekum nut emul miskin. Miskinli, fakiri de doyuranlardan değildik. Doyurmuyorduk fakiri diyor. <gülüyor> Şok ananlıyoruz. allah Teala sürekli, yani yemin ediyorsun... Keffaretini ödemek için allah Teala sana ne yapıyor? Fakiri doyur diyor değil mi? Köle azatıp diyor. Fakir doyur diyor. Hacca gidiyorsun bir yanlış yapıyorsun. Yani vaciplerden, haccın farzlarından bir farzı değil de yasaklarından bir yasağı yapıyorsun. Haccın yasakları var. Haccın yasaklarından bir yasağı yapınca Allah-u Teala diyor ki ya diyor kurban kes. Ya oruç tut ya da ne yap? Alt tane. Fakir doyur. Yani ihram yasağı ışılıyorsun. Sana allah Teala fakir doyurmaya seni ne yapıyor? Teşvik ediyor? Demek ki önemli bir şey bu. Fakir doyurmak. Ramazanda oruç tutamıyorsun. Hastasın ve hastalığın muzmin, Yani sürekli bir hastalık. Tedavisi olmayan bir hastalık. Oruç tutmana da engel. Ne yapacaksın? Her gün için bir fakir doyuracaksın. Yani allah Teala seni sürekli fakir do doyurmaya yönlendiriyor. Sürekli seni fakir doyurmaya yönlendiriyor. Evet. Sonra diyor ki Allah'ın fena feveylun lil musallin feveylun O namaz kılanlara ne olsun? Yazıklar olsun. Veyl ne demek veyl? Veyl helak demek. Helak olsun. Azap. Veyl demek veyl Arapçada mastar. Fiili olmayan mastar. Olur. Veyl azap, helak olsunlar. Mahvolsunlar. Bunu, bunu söyleyen kim arkadaşlar? Kimler mahfosun? Feveynun lil musallin. i̇bn Abbas diyor ki rahimu, radıyallahu anhuma, bunlar diyor e, aleni olarak insanların gördüğü zaman namaz kılan insanlar olmadığı zaman namaz kılmayan münafıklardır. Şimdi tefsirlere geleceğiz. Bir tefsiri bu. Ayetin bir tefsiri bu. Yine diyor ki tefsir alenleri Kimileri diyor, namazı külli olarak. Namazı külli olarak. Yani bütünden ne yaparlar? Terk ederler yani. Ya da diyor, kimileri de nasıl yapar? Namazı vaktinde kılmayarak, tehir ederek, geciktirerek ne yaparlar? Kılarlar. Bunu da kapsıyor diyor ayet. رَيْنُ لِلْمُصَلِّينَ an اَنْ sahun Onlar namazlarında nedirler? Gaflet için dediler. Kim bunlar? i̇bn Abbas diyor ki münafıklar. Yine diyor ki i̇bn Abbas namazlarını vaktinin dışına, dışına çıkaranlar. Yahut vaktini son vaktine kadar bırakanlar. Rivayetler gelecek az sonra. Aynı şekilde yine tefsir alimleri diyor ki Erkanını, şartını, namazın erkanını, şartlarını yerine getirmeyerek, getirmeyerek kılanlar. Yani camide adamı görüyorsun. Namazın erkanını, vacibini, farzını, şartını öğrenmemiş. Rukiye'den tam kalkmıyor. Rukiye tam gitmiyor. Secde de ayaklarını havaya kaldırıyor. Bunlar da bu ayetin kapsamına giriyor. Yazıklar olsun namaz kılanlara. Yani bazen insan ibadet maksadıyla, ibadet neydiyle, ibadete girer ama cahilliği onun başına çorap verir. Bela olur. allah Teala'nın veil dediği, yazıklar olsun dediği ayetine muhatap olur. Değil mi? Bir aleyhisselam ne diyor? Namazda diyor yukarı gözünü kaldırıp bakanlardan ne, ne olmasından korkarım? Gözlerinin alınmasından, kör olmasından korkarım. Yani. Değil mi? Yani cehalet öyle bir şey ki seni öyle bir tehlikeyle baş başa bırakıyor ki mahzur ediyor ki çok tehlikeli. Yani namazın vacibini bileceksin, farzını rükununu bileceksin, erkanını bileceksin, şartını bileceksin. Buna göre namazını kılacaksın ki bu ayet seni kapsamasın. Aynı şekilde namazını son vaktine kadar bekletip, geciktirip, tehir edip kılmayacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor hadiste? Tilke salatul münafik. Tilke salatul münafik. Tilke salatul münafik. Bu münafık bir adamın namazıdır. Bu münafık bir adamın namazıdır. Bu münafık bir adamın namazıdır. Kim bu? Yecli suyar kubu şems. Oturur, güneşi bekler. Ne kadar kaldı? İkindi namazıyla alakalı bu hadis. Oturur diyor, güneşi bekler. Hatta ida kânet beyne karney eşşeytan. Tam diyor güneşin iki boynuzu arasında güneş şeytanın iki boynuzu arasında tam batacakken kâme kara erba'an. Kalkar peş peş hemen ne yapar? Dört rekatı kılar. Yani böyle karganın böyle kafasıyla gagasıyla yem gibi ne yapar? Kılar. Bugün ne kadar çok insan biliyor musunuz arkadaşlar o şekilde? Gidin camilere Özellikle bu hadisin maalesef nasıl insanları muhatap ettiğini görmek için herhangi bir camiye gidin, böyle şehir içinde bir yerde. Akşam medanına 10 dakikala camiye girin, oturun. Ne göreceksiniz biliyor musunuz arkadaşlar? Koştura koştura gelip namazını kılmamış. Paldır küldür. Böyle aynı hadiste olduğu gibi karganın Yem, gazasıyla yem yemesi gibi paldır küldür paldır küldür namaz kılan insanlar görürsün. Bazıları var ki haalesef kendini şuurlu olarak zanneden insanlar. Mesela benim tanıdığım insanlar vardı. Adamları iş yerlerinde ziyaret ederdik. Bundan 15 sene önce. Adamın böyle işiyle meşgul olduğunu gördük. Oturuyor, saate bakıyor. Rahatsız, bir şeylerden rahatsız ama İşini yapmaya çalışıyor hala. yani Memur değil bu adam. Bir şey değil. bizde zaruret yok. Güneşe bakıyor. Ki, aynı hadis dediği gibi. yercil su, yar, komşu, şems. Oturur diyor güneşe bakar sürekli. Saate bakar. Sonra tam böyle ezanı akşam ezanında 5-6 dakika ya ben akşam iki, iki, şey, ikinin namazını kılmadım. Durun bir ikinin namazını kılayım deyip yerinden zıplardı. Kendimiz görüyorduk bu tür insanları. Gidiyordu. Hemen orada böyle dört rekat. Aynı hadiste olduğu gibi. Karganın yem yemesi gibi namazını kılup geliyordu. İşte bu ayet bunu da kapsıyor. Al-aleykullah diye kendi bu din, al-aleykullah diye kendi bu din, f'dalika al-leyyedu'ul yatim, v'la yapudu'ala ta'am al-muskin, namaz kılanlar kimler onlar? Hangi namaz kılanlar? al an salatim Namazlarında kafletti olanlar. Kim onları namazlarında kafletti olanlar? İbn-i Abbas'a göre, bir rivayetine göre ondan. Aleni olarak kalan gizli olduklarını, tek başına olduklarını kılmayan. Bunu şöyle de anlayabiliriz. İnsanlarla birlikte olduğu zaman cemaate giden, yalnız olduğu zaman cemaate gitmeyen. Bunu da kapsayabilir. Çünkü ameli ne yapıyor? İnsanlar için yapıyor demektir bu. Bu amelin kabul olmasına bile mani olabilir arkadaşlar. Yani ibadet, ibadetin aslında, ibadetin esasında Riya varsa bir adam kalkıp iş yerinden, evinden yanındaki insanlar var diye onlara gösteriş olsun diye camiye gidiyorsa bu, bu namaz bu atıldır. İhlas yok bunda. Ama camiye gidiyor, giderken yolda şeytan habire vesvese vermeye çalışıyor. Sen ne iyi adamsın, ne güzel adamsın. Beş vakit namazını camide kılıyorsun. Bu da o riyayı yine yapmaya çalışıyor? Def etmeye çalışıyor. Allah'ın izniyle nedir bunun namazı? sahiptir. Ama bir insan açıkta insanlarla beraberken cemaate gidiyorsa, namaz kılıyorsa, hoşu içinde kılıyorsa, tek başınayken pallıdır, küldür, karganın yemin yediği gibi yapıyorsa bu ayet onu da kapsar arkadaşlar. Allah Teala ne buyuruyor? Münafıklarla alakalı ve izâ kâmû ilas salâti münafıklar da namaz kılıyordu o dönemde. Peygamber Aleyhisselam döneminde. Kamu ila Salati kamu kusala. Onlar namaza kalktıklarında nasıl kalkarlar? Kusala, tembel. Kesilen, kusala, tembelce kalkarlar. Sabah namazına nasıl kalkıyorsun? Ona bir bak. Sabah namazına nasıl kalkıyorsun? Tembellik var mı? Yok mu? Öğlen namazında tembellik var mı? Yok mu? İkincide var mı? Yok mu? Akşamda var mı? Yok mu? Yatıda var mı? Yok mu? Şöyle bir kendini tart. Yine Allah-u Teala diyor ki يُرَعُونَ Hem namazı tembelce kalkıyorlar hem de يُرَعُونَ النَّاسِ Riyâ ile kalkıyorlar. وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ illa قَل۪يلَ allah Teala'yı çokça, azca anarlar. Zikir. Allah'ı anmak. Ne kadar Kur'an okuyorsun? allah Teala'yı ne kadar anıyorsun? Sabah akşam zikirlerini yapmaya çalışıyor musun? Yapıyor musun? Yapmadan önce Allah'ı anıyor Allah'ı anıyor musun? Camiye girerken, camiden çıkarken, arabaya binerken anıyor musun, anlıyor musun, anlamıyorsun. Yani Allah Teala münafıkları bize böyle anlatıyor. Namaz zaten bel kalkarlar. rüya vardır, gösteriş vardır ve Allah'ı çok az anarlar. Yani sahabeler bu ayetleri okudukları zaman korkuyorlardı. Değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve ile birlikte oldukları zaman ne diyorlar? Ey Allah'ın Resulü, seninle birlikte olan cennet, cehennem, ahiret sen çıktığımızdan zaman dünyalık işlerle uğraşıyoruz. Bunu bile kendilerine yediremiyorlardı. Bunu bile kendileri adına münafıklık olarak zannediyorlardı. Şimdi gelelim Asrın insanına, çağın insanına. Sabah namazı bugün bakın birçok e, Müslüman sabah namazıyla imtihan olunuyor. Evindeki televizyonundan dolayı değil mi? Ve sabah namazını camiye gitmeyi bırakın evinde dahi birçok insan, birçok Müslüman kılamıyor dahi aylar geçiyor üzerinden. Günler geçiyor, aylar geçiyor, belki yıllar geçiyor. Adam sabah namazına kalkamıyor, kılamıyor. Mahrum. Hatta münafık bile olabilir. Kendinden korkması lazım. İşte "Sabeilun lilmusallin". Vah! ona, vay o namaz kılanlara. "Elleziynehum ansalatihim saghun. Elleziynehum yuraun." Onlar ne yaparlar? Yuraun. Onlar İnsanlar duysun diye yaparlar. Amelleri onların gizli değildir. Allah, Resulü Aleyhisselam diyor ki Men semme annase bi amelihi semme allahu bihi Sami'a halqihi ve hakkara hu Hadisi İmam Ahmet rivayet ediyor. Men semme annase bi amelihi Kim insanların kendi amelini yaptıklarını duymak isterse Yani bir şeyler yapıyor adam gece namaza kalkıyor insanlara duyurmaya çalışıyor şeyler yapıyor, insanlara duyurmaya çalışıyor. Kim bunun için gayret ederse, insanlar duysun da beni böyle çok ibadet eden bir kimse sansınlar diye. Allah Teala diyor onu yapar. Yani insanlar onu duyar. Ama aynı zamanda Allah Teala onu ne yapar? Tahkir <gülüyor> eder. İnsanların gözünde küçük, küçük hale getirir. Hiçbir kıymeti, hiçbir değeri kalmaz. وَيَمْنَعُونَ <gülüyor> الْمَاعُونَ Onların bir özelliği de nedir? Ma'unu men ederler. Ma'unu paylaşmazlar, vermezler. Kim o Ma'un? Ne o Ma'un? İbn-i Mesud diyor ki, radıyallahu anh, huve ma yeteatahun nasu beynahum minel fe'si vel kidri <gülüyor> ve delvi ve eşbahi zalik. İbn-i Kesir rivayet ediyor bunu. Tab Taberi bunun testlerinde rivayet ediyor. i̇bn Kesir de rivayet etmiş, zikretmiş. Ne diyor Abdullah Maun diyor, insanların birbirlerine ödünç verdikleri kılıç, şey, ödünç verdikleri e, balta, tencere, kova gibi şeylerdir. Yani hem Rabbine karşı bu ayette ne olacaksın? Namazında adam olacaksın. Hem de mahlukata, insanlara karşı adam olacaksın. Anladın mı? Yani birisinin bir şeye ihtiyacı varsa Geldi senden bir şey istedi. Mani olmayacaksın. Elin açık olacak. Elin açık olacak. Cömert olacaksın. Hani fakir doyurmanın dışında birisi gelip senden ödünç bir şey isterse ona ödünç vermekten de kendini ne yapmayacaksın? Geri çekmeyeceksin. Kendini geri çekmeyeceksin. Zira allah Teala'nın öldüğü kimselerden olursun. Zemmettiği kimselerden Olmazsın. Evet. Burada kalalım. bunu netinelim. Kevser suresine geçme niyetimiz vardı ama bir saate yakın oldu. Vaktimiz doldu. Ee, Yüce Allah bizleri Kur'an-ı Kerim'i kitabını hakkıyla okuyup anlayan ve amel edenlerden eylesin.